Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Amma <gülüyor> yetsaanun. Birbirlerine neyi soruyorlar? Al-nabi al-azim, al-ladhihum fihimuxtarefun. İnanıp inanmamakta ayrılığa düştükleri büyük haberim. Hayır anlayacaklar Yine hayır onlar anlayacaklar Biz yeni bir beşik dağları da birer kazık yapmadık mı? Ve sizi çift çift yarattık <gülüyor> Uykunuzda bir dinlenme kıldık <gülüyor> Ve geceyi bir örtü yaptık <gülüyor> Gündüzü ise geçim vakti kıldık <gülüyor> Hem üstünüzde yedi sağlam gök bina ettik ''Ve orada çok parlayan bir kandil, bir güneş kıldık'' ''Size tohumlar, bitkiler, Ağaçları sarmaş dolaş olmuş bağlar ve bahçeler yetiştirmek için üst üste yığılıp sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik. <gülüyor> Şüphesiz ki o ayırma, hüküm verme günü sevap ve ceza için belirlenmiş bir vakittir. O gün sura ikinci defa üflenir de bölük bölük hesap yerine Allah'a gelirsiniz. Ve o gün gök açılmış da kapı kapı olmuştur. Artık dağlar yürütülmüş, Öyle ki bir serap haline gelmiştir. <gülüyor> Muhakkak ki cehennem kafirlerin yolunu gözetleme yeridir. <gülüyor> Azgınlar için varılacak bir yerdir. <gülüyor> Onlar orada sonsuz devirler boyu kalıcıdırlar. <gülüyor> Dünyada işledikleri amellere uygun bir karşılık olarak orada bir kaynar su ve bir irinden başka ne bir serinlik ne de bir içecek tadarlar Çünkü onlar Kendileri hakkında Bir hesap görüleceğini Ummuyorlardı Ayetlerimizde yalanladıkça yalanlamışlardı Halbuki biz Her şeyi yazarak Onu levh-i mahfuzda kaydetmiştik Onlara o gün şöyle denilir. Şimdi tadın cezanızı. Artık size asla azaptan başka bir şey artırmayacağız. Ennâli muttakîne mafâzâ hadâ Şüphesiz ki takva sahipleri için büyük bir kurtuluş, bahçeler ve üzüm bağları, göğüsleri tomurcuklanmış, aynı yaşta kızlar ve dolu kadehler vardır. <gülüyor> Cennet ehli orada boş bir söz ve yalan işitmezler bunlar Rabbinden bir mükafat ve onun fazlından ziyadesiyle yeterli bir ihsan olarak verilir göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbinden, o Rahman'dan ki bütün mahlukat, azametinden ona karşı bir hitabe malik olamazlar. <gülüyor> o gün ruh, Cebrail ve melekler saf saf olarak ayakta durur. Rahman'ın kendisine izin verdiği kimseden başkası konuşamaz. Ve o konuşan da ancak doğruyu söyler. <gülüyor> i̇şte bu o hak olan gündür. Artık dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. Şüphesiz ki biz sizi yakın bir azap ile korkuttuk. O gün kişi ellerinin takdim ettiği şeye,